Biz Musa'ya da kitap verdik. Ve onu kendinize benden başka vekil tutmayın diye İsrailoğullarına bir hidayet rehberi kıldık. Ey Nuh'la beraber gemide taşıdığımız insanların nesilleri! Şüphesiz ki o çok şükreden bir kul idi. İsrailoğullarına biz Tevrat'ta şöyle bildirdik. Siz yeryüzünde iki kere fesat çıkaracak, ve büyük bir taşkınlıkla azacaksınız. O iki fesattan ilkinin vadesi dolduğunda, üzerinize çok çetin kuvvet sahibi kullarımızı musallat ettik de, onlar evlerinizin aralarına kadar girip sizi takip ettiler. Bu, yerine getirilmesi muhakkak bir vaad idi. Sonra onlara karşı size tekrar kuvvet ve galibiyet verdik. Mal ve evlat çokluğuyla, size yardım ettik ve sayınızı çoğalttık. İyilik ederseniz kendiniz için iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz o da kendinizedir. İkinci fesadın vadesi dolduğundaysa sizi hor ve hakir etsinler. Evvelce yaptıkları gibi tekrar mescid-i aksayı istila etsinler ve ele geçirdiklerini mahvetsinler diye düşmanlarınızı size musallat ettik. Olur ki böylece Rabbiniz size merhamet eder. Eğer fesada dönerseniz biz de cezaya döneriz. Cehennemi biz kafirler için bir zindan yaptık. Gerçekten bu Kur'an yolun en doğrusuna iletir ve güzel işler yapan müminlere büyük bir mükafatı hak ettiklerini müjdeler. Ahirete inanmayanlar içinse pek acı bir azap hazırladığımızı bildirir. İnsan hayır için nasıl dua ediyorsa, şer içinde öylece dua eder. Çünkü insan pek acelecidir. Gece ile gündüzü de biz iki ayet olarak yarattık. Sonra gecenin karanlığını gönderip, yerine gündüzün aydınlığını getirdik ki, Rabbinizin lütfundan rızkınızı arayasınız ve yılların sayısıyla hesabınızı bilesiniz. Her şeyi biz böylece tafsilatıyla açıklamışızdır. Biz her insanın amelini kendi boynuna doladık. Kıyamet gününde de onun için bir kitap çıkarırız ki açılmış olarak gelip kendisini bulur. Oku kitabını, bugün hesap görücü olarak kendi nefsin sana yeter. Doğru yolda giden, kendi lehine bir yol bulmuştur. Doğru yoldan sapan da kendi aleyhinde sapmıştır. Hiçbir günahkar, başkasının günahını yüklenmez. Peygamber göndermedikçe de biz kimseye azap edici değiliz. Biz bir beldeyi helak etmeyi dilediğimizde oranın ileri gelenlerine hakka itaat etmelerini emrederiz. Onlarsa itaatten çıkarlar ve artık onlar hakkındaki azap vadimiz bir hak olur. Sonra o beldeyi kökünden helak ederiz. Nuh'tan sonra nice asırları biz böylece helak ettik. Kullarının günahlarından haberdar ve onları görücü olarak Rabbin yeter. Her kim çabuk gelip geçen dünyanın menfaatini isterse, ondan dilediğimizi, dilediğimiz kimseye peşin olarak verir, sonra da ona cehennemi hazırlarız. O da kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak oraya girer. Kim de iman etmiş olarak ahireti ister ve gayretle ona çalışırsa, işte öylelerin gayretleri makbul olur ve karşılığını görürler. Biz hepsine onlara da, bunlara da Rabbinin lütuf ve ihsanından veririz. Rabbinin lütuf ve ihsanıysa hiç kimseden men olunmaz. Rızıkta insanları birbirine nasıl üstün kıldığımıza bir bak. Ahiret ise derece itibarıyla da de daha büyük,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 Onları azarlama, onlara güzel söz söyle. Onlara merhamet ve tevazu kanadını ger ve de ki, Ey Rabbim, nasıl onlar beni küçükken besleyip büyüttüyse, sen de onlara öylece merhamet buyur. Sizin içinizde olanı Rabbiniz hakkıyla bilir. Eğer siz salih kimseler olursanız, muhakkak ki O, kendisine yönelenler için çok bağışlayıcıdır. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışlara hakkını ver. Malını israf ederek saçıp savurma. Muhakkak ki müsrifler şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir. Eğer onlara verecek bir şey bulamayıp da Rabbinden bir rahmet aramak için yüzünü onlardan çevirmek zorunda kalırsan, bari onlara güzel bir söz söyle. Elini boynuna bağlayıp cimrilik etme. Onu büsbütün açıp bütün malını da harcamak ki kınanıp açıkta kalmayasın. Şüphesiz ki Rabbim dilediğine rızkı bol verir, dilediğinin rızkını da daraltır. O kullarının her halinden hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görür. Fakirlik korkusuyla evlatlarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de rızıklandıran biziz. Onları öldürmek gerçekten çok büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Şüphesiz ki o pek çirkin bir şeydir ve pek kötü bir yoldur. Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyin. Kim mazlum olarak öldürülürse onun velisine kısas veya diyet isteme hakkı verdik. O da hakkını istemekte haddini aşmasın. Çünkü bu hakla o zaten bir yardıma mazhar olmuştur. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına yaklaşmayın. Onu korumak veya arttırmak gibi daha güzel bir şekilde olursa başkadır. Ahdi de yerine getirin. Muhakkak ki ahitten dolayı mesuliyet vardır. Ölçtüğünüzde ölçüyü tam yerine getirin. Tartıyı da dosdoğru teraziyle yapın. Bu daha hayırlıdır ve akıbeti de daha güzeldir. Bilmediğin şeyin peşine takılma. Kulak olsun, göz olsun, kalp olsun. Bunların hepsi muhakkak ki ondan mesuldür. Yeryüzünde büyüklük taslayarak yürüme. Sen ne yeri yarabilir ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin. Bütün bunlar Rabbinin katında çirkin sayılan günahlardır. İşte bunlar, Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Allah'la beraber başka bir ilah edinme ki, kınanmış ve rahmetten mahrum bırakılmış olarak cehenneme atılmayasın. Yoksa Rabbiniz sizi erkek evlatlarla seçkin kıldı da, kendisine melekleri kız evlatlar mı edindi, Gerçekten siz vebali pek büyük bir söz söylüyorsunuz. Andolsun ki, şu hakikatleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye, biz bu Kur'an'la çeşitli şekillerde açıklıyoruz. Bu ise onların ancak nefretini arttırıyor. De ki, eğer onların dedikleri gibi Allah ile beraber başka ilahlar da bulunsaydı, arşın sahibi olan Allah'a üstün gelmek için, elbette bir yol ararlardı. Allah, onların söyledikleri şeylerden pek münezzehtir ve pek büyük bir yücelikle yücedir. Yedi gökle yer ve onların içindekiler onu tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki, onu övüp onu tesbih etmesin. Lakin siz onların tesbihini anlamazsınız. Şüphesiz ki o halimdir, ceza vermekte acele etmez. Gafurdur, günahları çokça bağışlar. Sen, Kur'an'ı okuduğunda, seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Onların kalplerine, Kur'an'ı anlamalarına mani bir perde gerer. Kulaklarına da ağırlık veririz. Sen, Kur'an'da Rabbini tek bir ilah olarak zikrettiğinde, onlar ürkek ürkek arkalarını dönüp giderler. Onlar, seni dinledikleri zaman, hangi niyetle dinlediklerini de, biz hakkıyla biliriz. O zalimlerin, siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dedikleri zamanki fısıldaşmalarını da. Bak, senin için nasıl benzetmeler yapıyorlar da sapıtıyorlar. Artık doğru bir yol bulmaya güç yetiremezler. Onlar, biz çürümüş kemikler haline gelip, toza toprağa karıştıktan sonra mı, Yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz, dediler. Sen de ki, isterseniz taş veya demir olun, Yahut akıllarınızca diriltilmesi çok daha zor olan şeyler olun. Onlar, kim bizi tekrar diriltebilir, diyecekler. Sen, sizi ilk önce kim yaratmışsa, o diriltecek de. Onlar alayla başlarını sallayıp, ne zamanmış o, diyecekler. Sendeki pek yakın olması umulur. O sizi çağırdığı gün hemen emrine uyarsınız ve kabirlerinizde pek az bir zaman kaldığınızı sanırsınız. Mümin kullarıma şunu söyle ki, kafirlere karşı en güzel sözü söylesinler, hiddet göstermeksizin delilleri en güzel bir şekilde ortaya koysunlar. Çünkü şeytan aralarına fesat sokar. Muhakkak ki şeytan, insanın apaçık bir düşmanıdır. Rabbiniz sizi en iyi bilendir. Dilerse size merhamet eder, dilerse azap verir. Biz seni onların üzerinde hüküm ve tasarruf sahibi bir vekil olarak göndermedik. Göklerde ve yerde olanı da en iyi bilen Rabbindir. Andolsun ki biz peygamberlerden bir kısmını diğerlerine üstün kıldık ve Davud'a da Zebur'u verdik. De ki: Haydi, Allah'tan başka ilah tanıdıklarınızı çağırın. Onlar sizden ne bir zararı kaldırabilir, ne de onu değiştirebilirler. Onların Allah'a ortak koştukları melekler ve peygamberler de Rablerinin rızasına yaklaşmak için vesile arar. Onun rahmetini umar ve onun azabından korkarlar. Rabbinin azabı ise gerçekten korkulmaya layıktır. Hiçbir belde yoktur ki, ahalisini kıyamet gününden evvel helak etmiş yahut şiddetli bir azapla azaplandırmış olmayalım. Bu, levh-i mahfuzda böylece yazılmıştır. Kafirlerin istedikleri mucizeleri işimizin sebebi, evvelkilerin de o mucizeleri yalanlamış olmasından başka bir şey değildir. Çünkü yine yalanlayacaklar ve azaba uğrayacaklardır. Semud kavmine gözleri göre göre deveyi verdik de yine ona zulmettiler. Halbuki biz mucizeleri azap vermek için değil, ancak ahiret azabından korkutmak için göndeririz. Hatırla o zamanı ki, sana Rabbin ilim ve kudretiyle bütün insanları kuşatmıştır demiştik. Miraç gecesi sana gösterdiğimiz manzaraları ve Kur'an'da lanet edilen zakkum ağacını da biz insanlar için bir imtihan yaptık ki onları böylece korkuturuz. Yine de bu onlar için pek büyük bir taşkınlıktan başka bir şeyi artırmaz. Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik de İblis müstesna hepsi secde etmişti. İblisse Çamur halinde yarattığın birisine mi secde edeceğim demişti. Bana üstün kıldığın şu kimseye bak dedi. Eğer benim ecelimi kıyamet gününe kadar geciktirirsen andolsun ki pek azı dışında onun neslini kendime bağlarım. Allah ona çık git buyurdu. Onlardan her kim sana uyarsa kafi bir ceza olarak cehennem hepinizin cezasıdır. Onlardan kime gücün yeterse, seninle kandırıp yoldan çıkarmaya çalış. Onlara süvarilerin ve piyadelerinle, bütün yardımcılarınla davette bulun. Mallarına ve evlatlarına ortak olup, onları harama yönelt. Onlara vaatlerde bulun. Şeytanın onlara vaat edeceği ise, aldatmadan başka bir şey değildir. Benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir gücün yoktur.'' Onlara vekil olarak Rabbin yeter. Rabbiniz odur ki, lütuf ve ihsanından rızkınızı arayasınız diye denizde gemileri yürütür. Şüphesiz ki o size karşı çok merhametlidir. Denizde size bir sıkıntı eriştiğinde, ondan başka dua ettikleriniz kaybolur gider. Sizi karaya çıkardığımızda ise yine yüz çevirirsiniz. Çünkü insan çok nankördür. Yoksa onun, siz denizden çıktığınızda, karanın bir tarafını sizinle beraber yere geçirmeyeceğinden, yahut üzerinize taşlar savuran bir kasırga göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman sizi koruyup gözetecek bir vekil bulamazsınız. Veya sizi tekrar denize döndürüp de, üzerinize şiddetli bir fırtına göndererek, nankörlüğünüzden dolayı sizi boğmayacağından mı emin oldunuz? Ondan sonra bunun öcünü bizden alacak birisini de bulamazsınız. Andolsun ki biz Adem oğullarına ikramda bulunduk. Onlara karada ve denizde binekler verdik. Onları hoş ve temiz nimetlerle rızıklandırdık ve yarattıklarımızın birçoğundan onları ziyadesiyle üstün kıldık. O gün bütün insanları peşinden gittikleri rehberleriyle birlikte çağırırız. Artık kimin kitabı sağından verilmişse, işte onlar sevinçle kitaplarını okurlar ve en küçük bir haksızlığa uğratılmazlar. Kim bu dünyada hakka karşı körlük ederse, işte o ahirette de kördür ve yolca daha şaşkındır. Onlar sana vahyettiğimizden başkasını bize yakıştırman için akıllarınca seni fitneye düşürecekler ve ancak o zaman seni dost edineceklerdi. Eğer biz sana sebat vermemiş olsaydık, neredeyse bir parça onlara meyledecektin. O zaman hayatın azabını da, ölümün azabını da sana kat kat tattırırdık. Sen ise bize karşı kendine bir yardımcı bulamazdın. Yakında seni yurdundan çıkarmak için rahatsız edecekler. Çıkarırlarsa, senin arkandan onlar da orada pek az kalacaklardır. Peygamberlerini aralarından çıkaran kavimleri böylece helak etmek, senden evvel gönderdiğimiz peygamberler için de cari olan kanunumuzdur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Güneşin zevalinden gecenin karanlığına kadar namazlarını dosdoğru kıl. Sabah namazını da öylece kıl. Muhakkak ki sabah namazı şahitlidir. Ey Resûlüm! Gece vakti de uyanıp, sadece sana mahsus fazladan bir ibadet olarak, teheccüd namazını kıl. Umulur ki Rabbim, seni övülmüş bir makam olan, en büyük şefaat makamına kavuşturur. Ve de ki, ey Rabbim! Gireceğim her yere doğrulukla girmemi, Çıkacağım her yerden de doğrulukla çıkmamı nasip et. Bana yüce katından yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Muhakkak ki batıl, yok olup gidicidir. Biz Kur'an'dan müminler için bir şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz. Zalimler içinse, o hüsrandan başka bir şey artırmaz. Biz insanlara nimet verdiğimizde, o yüz çevirir, yan çizer. Kendisine bir kötülük dokunduğundaysa, Ümitsizliğe verir. De ki, herkes kendi seciyesine göre hareket eder. Rabbin ise, kimin daha doğru yolda olduğunu en iyi bilir. Sana ruhtan soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir. Bilgi olarak da size pek az şey verilmiştir. Andolsun ki, dileseydik, biz sana vahyettiğimizi gönderirdik. Sonra sen onu geri almak için, bize karşı bir vekil de bulamazdın. Ancak Rabbinden bir rahmet iledir ki, sana vahyettiklerimiz bakı kalır. Şüphesiz ki senin üzerinde, onun lütuf ve ihsanı pek büyüktür. De ki, andolsun eğer bu Kur'an'ın benzerini getirmek için, insanlar ve cinler bir araya toplanıp da, hepsi birbirine yardımcı olsalar, yine de onun benzerini getiremezler. Yemin olsun ki, biz bu Kur'an'da her türlü manayı çeşitli şekillerde açıklamışızdır. Yine de insanların çoğu inkarda direndiler. Ve dediler ki, yerden bize bir pınar akıtmadıkça sana inanacak değiliz. Yahut senin hurma ve üzümle dolu bir bahçen olur da, Aralarından gürül gürül ırmaklar akıtırsın. Yahut iddia ettiğin gibi, Üzerimize göğü parça parça düşürür, Veya Allah'ı ve melekleri şahit olarak getirirsin. Yahut senin, Altından bir evin olur, Veya göğe yükselirsin. Gerçi göğe çıktığına da inanmayız ya, Meğer ki gözümüzle görüp, Okuyacağımız bir kitabı bize indiresin. De ki, Rabbimi her türlü noksandan uzak tutarım. Ben ancak Allah'ın peygamber olarak gönderdiği bir beşerim. Kendilerine hidayet geldiği zaman insanları iman etmekten alıkoyan, Allah göndere göndere bir beşerimi peygamber olarak gönderdi demelerinden başka bir şey olmamıştır. De ki, eğer yeryüzünün sakinleri olarak orada melekler dolaşsaydı, elbette onlara peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik. De ki, sizinle benim aramızda şahit olarak Allah yeter. Muhakkak ki o, kullarının her halinden hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görür. Allah kime hidayet verirse, işte o doğru yolu bulmuştur. O kimi saptırırsa, Artık onun için Allah'tan başka yardımcı bulamazsın. Kıyamet gününde de onları kör, dilsiz ve sağır olarak yüzü koyun toplarız. Varacakları yer ise cehennemdir. Ateşi hafifledikçe biz onun alevini artırırız. Onların cezası budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve biz kemik haline gelip un ufak olduktan sonra mı tekrar yaratılıp diriltileceğiz demişlerdir. Onlar görmez mi ki gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah onların benzerini de yaratmaya kadirdir. Ve onlar içinde geleceğinde şüphe olmayan bir ecel takdir etmiştir. Yine de o zalimler inkarda direnip dururlar. De ki, Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız harcanır da tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Gerçekten insan çok cimridir. Andolsun ki biz Musa'ya apaçık dokuz mucize verdik. İşte İsrail oğullarına sor. Musa kendilerine geldiği zaman Firaun ona, ey Musa ben senin büyülenmiş olduğuna inanıyorum demişti. Musa dedi ki, yemin olsun sen de biliyorsun ki, bunları gözle görülür alametler olarak indiren, göklerin ve yerin Rabbinden başkası değildir. Ey Firavun, ben de seni helak olmuş sayıyorum. Firavun onları ülkeden çıkarmak istedi. Biz de onu ve beraberindekilerin hepsini boğduk arkasından da İsrail oğullarına o memlekette yerleşin dedik. Sonra kıyamet günü geldiğinde hepinizi toplayıp huzurumuza getireceğiz. Biz Kur'an'ı hak ile indirdik. O da hak ile indi. Seni de ancak Allah'ın rahmetiyle müjdeleyici ve azabından sakındırıcı olarak gönderdik. Kur'an'ı biz sure sure, ayet ayet ayırdık ki, insanlara peyderpey okuyasın ve anlayıp öğrenmeleri kolaylaşsın. Böylece onu birbiri ardınca tedricen indirdik. De ki, ona ister inanın, ister inanmayın. Kendilerine daha önce ilim verilmiş olanlarsa, onlara bu Kur'an okunduğunda yüzüstü secdeye kapanırlar. Rabbimizi her türlü noksandan uzak tutarız derler. Şüphesiz ki Rabbimizin vaadi muhakkak gerçekleşecektir. Sonra ağlayarak yüzüstü secdeye kapanırlar ve Kur'an onların tevazu ve saygısını artırır. De ki, ona ister Allah diye, ister Rahman diye dua edin. Hangisiyle dua ederseniz edin. En güzel isimler O'nundur. Namazında da sesini ne çok yükselt, ne de fazlaca kız. İkisi ortasında bir yol tut. De ki, hamdolsun o Allah'a ki, evlat edinmekten münezzehtir. Mülkünde ortağı bulunmaz ve hiçbir şeyden de aciz değildir ki, yardımcıya ihtiyacı olsun ve hürmet ve tazim ile onun yüceliğini an. Keyf Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd o Allah'a mahsustur ki, kuluna kitabı indirmiş ve o kitapta hiçbir tezat ve eğriliğe yer vermemiştir. O kitabı dosdoğru indirmiştir. Ta ki kafirleri kendi tarafından gelecek şiddetli bir azapla korkutsun ve güzel işler yapan müminleri de cennet gibi güzel bir mükafatla müjdelesin. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bir de Allah kendisine evlat edindi diyenleri korkutsun. Onların da, atalarının da bu hususta hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan sözse pek büyüktür. Onlar yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Onlar bu Kur'an'a inanmıyorlar diye, sen onların arkalarından neredeyse kendini üzüntüden tüketeceksin. Yeryüzünde ne varsa biz dünya için bir süs olarak yarattık ki, insanlardan hangisi daha güzel işler yapacak diye onları intihan edelim. Onun üzerindeki her şeyi biz elbette kupkuru bir toprak haline getireceğiz. Yoksa bizim ayetlerimiz içinde, Kehif ve Rakim ashabının garip bir şey olduğunu mu sandın? O gençler mağaraya sığındıklarında, Ey Rabbimiz demişlerdi, Bize yüce katından bir rahmet ver ve işimizde senin rızana erişmek için muvaffakiyet nasip et. Biz de onların kulaklarına perde vurup, mağarada pek çok yıllar uyuttuk. Sonra da, onlarla hasımlarından hangisinin akıbetlerini daha iyi hesapladıklarını ortaya çıkarmak için onları dirilttik. Onların kıssalarını biz sana hak ile bildiriyoruz. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. Ve biz de onların hidayetini ziyade kılmıştık. Zalim hükümdara karşı çıktıklarında biz onların kalplerini hakka bağladık da onlar... Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tır dediler. Biz ondan başka bir ilaha kulluk etmeyiz. Edersek saçmalamış oluruz. Şu bizim kavmimiz ondan başka ilahlar edindi. Öyleyse o ilahların hak olduğuna dair apaçık bir delil getirseler ya, Allah adına yalan uydurandan daha zalim kim vardır? Birbirlerine dediler ki, madem ki biz kavmimizden ve onların Allah'tan başka taptıkları ilahlardan uzaklaştık, öyleyse mağaraya çekilelim ki, Rabbim bize rahmetinden genişlik versin ve işimizde kolaylık nasip etsin. Uyuduklarında onlara baksaydın, güneşin doğarken mağaranın sağ tarafına meylettiğini, batarken de onları rahatsız sizin sol taraftan terk ettiğini görürdün. Onlarsa mağaranın ortasında geniş bir yerdeydiler. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet verirse o doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa artık sen onu doğru yola eriştirecek bir yardımcı bulamazsın. Onları uyanık sanırsın. Halbuki Uykudadırlar ve biz onları sağ ve sol taraflarına çevirip dururuz. Köpekleri ise iki ayağını mağaranın kapısına doğru uzatıp yatmıştır. Eğer onları o halde görseydin, için korkuyla dolar ve döner kaçardın. Sonra da aralarında soruşturup ne kadar uykuda kaldıklarını anlamaya çalışsınlar diye, biz onları böylece uyandırdık. İçlerinden söze başlayan biri, bu halde ne kadar kaldık diye sordu. Bir gün yahut daha da az dediler. Sonra da, bu halde ne kadar kaldığımızı Rabbimiz daha iyi bilir dediler. İçimizden birini şu parayla şehre gönderelim de, hangi yiyecekler daha temizse, ondan bir rızık getirsin. Fakat çok dikkatli hareket etsin ve bizi kimseye haber vermesin. Ellerine geçirirlerse, bizi muhakkak yataşlarlar veya kendi dinlerine çevirirler ki, o zaman asla felah bulmayız. İnsanları böylece onların halinden haberdar kıldık ki, Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin geleceğinde şüphe bulunmadığını bilsinler. O sırada halk onların hali hakkında aralarında münakaşa ediyordu. Üzerlerine bir bina yapın, Rableri onların durumunu daha iyi bilir, dediler. Onların haline vakıf olanlarsa, biz onların bulunduğu yerde kendimize bir mescit yapacağız, dediler. Diyecekler ki, onlar üçtür, dördüncüsü de köpekleridir. Bazıları da beştir, altıncısı köpekleridir, derler. Bu sözler ancak gayba taş atmaktır. Bir de diyecekler ki, onlar yedidir, sekizincisi de köpekleridir. De ki, onların sayısını Rabbin daha iyi bilir. İnsanlar için de onları bilenlerse pek azdır. Artık onlarla sana açık olarak bildirilen malumattan başka bir şeyle mücadelede bulunma. İçlerinden hiç kimseden de bunlar hakkında bilgi isteme. Hiçbir şey hakkında yarın bunu muhakkak yapacağım deme. Ancak inşallah deyip, Allah'ın dilemesi şartına bağlarsan müstesnadır. Unuttuğun zaman da yine Rabbini an ve umulur ki Rabbim beni bundan daha hayırlı ve doğru bir yola eriştirir de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna dokuz yıl daha kattılar. De ki onların ne kadar kaldığını Allah en iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek ona mahsustur. O ne güzel görür ve ne güzel işitir. Göklerde ve yerde olanlar için ondan başka bir yardımcı yoktur. O hiç kimseyi hükmüne ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun sözlerini değiştirebilecek kimse yoktur. Ondan başka sığınacak bir yerde bulamazsın. Rablerinin rızasını dileyerek, Sabah akşam ona dua edenlerle beraber sabır ve sebat et. Dünya hayatının ziynetini arzulayıp da gözlerini onlardan çevirme. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, heva ve hevesine uyan ve işinde aşırılığa kaçan kimseye de boyun eğme. De ki, bu Kur'an Rabbinizden gelen haktır. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Zalimlere biz cehennem ateşini hazırladık ki, duvarları çepe çevre onları kuşatır. Su istediklerinde, onlara erimiş maden gibi yüzleri kavuran bir sıvı verilir. O ne kötü bir içecek ve o ne kötü bir meskendir. İman edip güzel işler yapanlara gelince, öyle güzel işler yapan kimselerin mükafatını, biz elbette zayi etmeyiz. Onlar için altlarından ırmaklar akan adın cennetleri vardır. Orada altın bileziklerle süslenirler. İnce ve kalın ipeklerden yeşil elbiseler giyerler. Ve tahtlar üzerine kurulurlar. O ne güzel bir mükafat ve o ne güzel bir meskendir. Onlara iki kişinin halini misal olarak ver ki, Onlardan birine biz iki üzüm bağı vermiş, ikisini de hurmalıklarla çevirmiş ve ikisi arasında da ekinler yaratmıştık. İki bağ da meyvesini verir. Hiçbir şeyi noksan bırakmazdı. Aralarından bir de ırmak fışkırtmıştık. O kimsenin başka geliri de vardı. Arkadaşıyla konuşurken ona dedi ki, ben malca senden üstün, kalabalık olarak da senden kuvvetliyim. Böylece gurur ve inkarla kendisine zulmeder olduğu halde bağına girdi ve dedi ki asla bu bahçenin elimden gideceğine inanmam. Kıyametin kopacağını da hiç sanmam. Rabbimin huzuruna döndürülsem bile andolsun ki orada bundan daha hayırlı bir akıbet bulurum. Arkadaşı ise ona cevap vererek dedi ki seni önce topraktan, sonra bir damla sudan yaratıp, sonra da güzelce bir adam şekline sokan Allah'ı mı inkar ediyorsun? Fakat ben iman ederim ki, o Allah benim Rabbimdir. Hiç kimseyi de Rabbime ortak tutmam. Ne olurdu, bahçene girdiğinde, maşallah, Allah dilemiş de yaratmış, kuvvet ve kudret ancak Allah'ındır deseydin. Eğer beni malca ve evlatça kendinden aşağı görüyorsan, olur ki Rabbim senin bahçenden daha hayırlısını bana verir ve senin bahçen üzerine de gökten yıldırımlar gönderip, onu kupkuru bir toprak haline getiriverir. Yahut suyu yerin dibine çekiliverir de, bir daha onu arayıp bulmaya gücün yetmez. Derken, onun bütün serveti felakete uğradı. Çardakları çöküp yerle bir olmuş, o da bahçesi uğrunda harcadıkları için ellerini ovuşturmaya başlamıştı. Ne olurdu diyordu. Rabbime hiç kimseyi ortak tutmasaydım. Ona Allah'tan başka yardım edebilecek bir topluluk yoktu. Kendi kendisini kurtarabilecek halde de değildi. İşte öyle bir anda koruyup gözetmek hak olan Allah'a mahsustur. Onun vereceği sevapta daha hayırlıdır nasip edeceği akibette daha hayırlıdır onlara dünya hayatının misalini de ver o tıpkı bir su gibidir ki biz onu gökten indiririz ve yeryüzünün bitkileri onunla karışıp yeşerir sonra da o bitkiler kuru birer çöp haline gelir ve onu da rüzgar savuru verir Allah'ın kudreti her şeye yeter dilediği şeyi öylece yaratır ve öylece mahveder. Mal ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Baki kalan salih işler ise Rabbinin katında sevapça daha hayırlıdır. Ümit bağlamaya da daha layıktır. O gün dağları yerinden kaldırıp yürütürüz. Yeryüzünü ise apaçık ve çıplak görürsün. Onları da İçlerinden hiçbirini eksik bırakmadan huzurumuzda toplarız. Hepsi saf saf Rabbine arz edilirler. Andolsun ki sizi ilk önce nasıl yarattıysak öylece huzurumuza gelmişsinizdir. Halbuki siz vadimizi yerine getirmeyeceğimizi sanmıştınız. Defterler de ortaya konmuştur. Mücrimleri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 Haric hepsi secde etmişlerdi. Oysa cinlerdendi ve Rabbinin emrinden çıkmıştı. Şimdi siz, beni bırakıp da düşmanınız olduğu halde, onu ve neslini dost edinir misiniz? Zalimler için ne kötü bir tercihtir bu. Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılmasında şahit tuttum, ne de kendilerinin yaratılmasında, Halkı doğru yoldan saptıranları, kendime yardımcı da tutmadım. O gün Allah buyurur, ''Haydi, bana ortak saydığınız ilahlarınıza seslenin.'' Onlar çağırırlar, fakat ilahları cevap vermez. Aralarına dehşetli bir uçurum koymuşuzdur. Ve mücrimler ateşi görür. Ona düşeceklerini anlar, fakat kaçacak bir yer bulamazlar.'' Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali çeşitli şekillerde açıkladık. İnsansa mücadeleye her şeyden fazla düşkündür. Evvelki ümmetlerin başına gelenlerin kendilerine de gelmesini yahut ahiret azabının gözleri önüne gelmesini beklemeleridir ki insanları Kendilerine hidayet geldiğinde ona iman etmekten ve bağışlanmaları için Rablerine yalvarmaktan alıkoymuştur. Peygamberleri biz ancak Allah'ın rahmetiyle müjdeleyici ve onun azabıyla korkutucu olarak gönderdik. İnkar edenlerse hakkı batılla gidermek ve ayetlerimizi ve korkutuldukları azabı alaya almak için mücadele edip dururlar. Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldığı halde, ondan yüz çeviren ve elleriyle işlediği günahların akıbetini unutan kimseden daha zalim kim vardır? İradelerini inkar yolunda kullandıkları için, biz de Kur'an'ı anlamasınlar diye onların kalplerine perde çektik ve kulaklarına ağırlık koyduk. Sen onları hidayete çağırsan da, onlar ebediyen doğru yolu bulamazlar. Rabbin çok bağışlayıcıdır ve rahmet sahibidir. Eğer kazandıkları günahlar yüzünden onları cezalandırsaydı, azaplarını hemen verirdi. Fakat onlar için vaat edilmiş bir zaman vardır. O zaman geldiğinde sığınacak bir yer bulamazlar. İşte zulmettikleri zaman helak ettiğimiz beldeler... Onların helakleri için de biz bir vakit tayin etmiştik. Hani Musa, genç hizmetkarlarına demişti ki, iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım. Yahut, maksadıma erişinceye kadar uzun müddet yola devam edeceğim. İki denizin birleştiği yere ulaştıklarında, balığı unuttular. Balıksa, denizde bir menfeze doğru yolunu tutmuştu. Oradan uzaklaştıktan sonra, Musa hizmetkarına ''Yemeğimizi getir.'' dedi. Bu yolculuğumuz, bizi yorgun düşürdü. Genç, ''Gördün mü?'' dedi. Kayalığa çıktığımız zaman, ben balığı unutmuşum. Onu sana söylemeyi, şeytandan başkası bana unutturmadı. Balık canlanıp, şaşılacak bir şekilde denize doğru gitmişti. Musa, ''İşte aradığımız şey buydu.'' dedi. Sonra kendi izlerini takip ederek geri döndüler. Orada kullarımızdan öyle bir kul buldular ki, ona katımızdan bir rahmet vermiş ve tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, sana öğretilen ilimden bir irşat vesilesi olmak üzere, bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim? diye sordu. O dedi ki, sen benim yanımda bulunmaya tahammül edemezsin. İç yüzünden haberdar olmadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin? Musa, inşallah sen beni sabreder bulacaksın dedi. Hiçbir işte sana karşı gelmeyeceğim. O dedi ki, eğer bana uyacaksan, ben sana ondan bahsedip de bir söz söyleyinceye kadar hiçbir şey hakkında bana sual sorma. Böylece yola koyuldular. Gemiye bindiklerinde Hızır o gemiyi deldi. Musa, "İçindekileri batırmak için mi gemiyi deldin?" dedi. "Andolsun ki büyük bir iş yaptın." Hızır, "Sen benim yanımda bulunmaya sabredemezsin. Demedim mi?" dedi. Musa, "Unuttuğum için beni kınama. Seninle olan arkadaşlığımı da zorlaştırma." dedi. Yine yola koyuldular. Bir erkek çocuğa rast geldiklerinde Hızır onu öldürdü. Musa dedi ki, bir can karşılığında kısas olmaksızın suçsuz bir kimseyi mi öldürdün? Doğrusu pek kötü bir şey yaptın.